Günaydın, Ankara. Pepper gourmet sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Bon bu appetito modern, modern sabahlar. Modern sabahlar. <gülüyor> modern sabahlar. Radyo sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Oktay Demirci bizimle birlikte. Faik Öncü maalesef e, bu sabah hakikaten çok önemli bir e, şahsi meselesini halletmek için İstanbul'da. Bunlar zamanında İstanbul ziyaretlerimizde bir köprüyü satmışlardı. O meğer dolandırıcı çıkmış. Onun peşinde koşuyor şimdi mahkemede. ifade mi verecekler? Evet, evet. Mahkemede günaydın sevgili dinleyiciler. Öncelikle zingarella, zingarella diyoruz. Herkes başka bir şeyler söyleyecek galiba bugün. <gülüyor> Bütün hafta sonu hazırlayıp bundan sonra ben... En azından pazartesi günleri hazırlıklı geleceğim yayına. Haftaya damgasını vuracak şarkıyı mı söyleyeceksin? Herkesin haberi olsun. Ondan sonra ne alakası var falan diye benim karşıma Sinan Karahan gibi çıkmasın. Mesela bu da hazırlanmış bir şeydir. Herkes eğer hazırlansaydı ne alakası var deyince Sinan Karahan deyince bütün parçalar yine o. Ama bazılarımız hazırlanmadığı için maalesef sevgili dinleyiciler stüdyoda Şimdi e, evet. ben genç nesil için bazı <gülüyor> açıklamalar yapayım. Sinan Karahan kimdir? Sinan Karahan Aliye dizisinde e, karısını aldatan eşti ve kendisinde ne zaman Eşekti hatta ne zaman bu aldatma ile ilgili bir şeyler ipuçlarından böyle e, nasıl diyelim e, şüphelenme ile ilgili sorular sorulsa ne alakası var diyerek tepki veriyordu. Teşekkür ederim Ege. Oktay da hazırlanarak <gülüyor> yayınımıza taşınmış. Zingarella Aynen. yine <gülüyor> 1500 <gülüyor> önce Anadolu Pagan geleneğinde bir tören şarkısı. Çok teşekkür ederim. Varsa ben eğer sıradaki şarkıyı Zingarella Zingarella olarak çalınmasını talep ediyorum. Süresini soket sırası olarak sizin belirlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle günaydın sevgili dinciler ve her pazartesi Çalışılmış konular adlı e, introsu gerçekçi bir programı zumba gibi yaptın <gülüyor> ya. E, karşınızda olacağız e, ve gelelim senin sorduğun soru. Öncelikle açıklamaların için çok teşekkür ederim Ege. Rica ederim. Ben bundan sonra sen hazırlıklarını restant tip not gibi ama. adamsın yani. Ben de senin hazırlıklarını tahmin edip ona göre hazırlık yapıyorum. Çok güzel. Zaten işte uzun süre beraber program yapmanın bu tip avantajları e, var. Avantajları var. Bazen tabii ki sürprizlerde bozulmuyor değil. <gülüyor> O, evet. daha, o kadar şeyim ki yani şu gülüşüne katılmak isterdim ama <gülüyor> hala öksürüyorum var. Evde bir kere bunun şakasını yaptı sonra bir şey böyle yavru köpek gibi öksürmek, öksürmek oldu. O yüzden e, ama aynı şekilde güldüğüme inan yani. Teşekkür ederim, sağ ol. Ee, İstan Sami <gülüyor> cevabın için. Şöyle yapalım önümüzdeki hafta e, Pazartesi günü tahmin ediyorum Fahir burada olacak. Olacak. O zaman ee, üçümüz de hazırlıklar yapalım. Yok sen bir hazırlık yap. Çünkü Herkes, nasıl her ben bugün mesela? Biliyorsun. Bu hafta sonu ben hazırlandım ve Pazartesi günü sen, seni şaşırttım değil mi? Evet. Şaşırtmadın mı? Zingarella diyerek sohbete başlayınca ben zaten Şaşırt, şaşırdın. Şaşırdın. Yerdeyim yani. Haftaya ben de hazırlık yapayım. Haftaya sen Sen şimdi bu hafta yatış mı? Ben bütün hazırlığı yok, pazartesiden yine, yaptım diye. ben yine hazırlanacağım. Sonuç olarak hafta sonu yaptığımız Bence yatışa hazırlık. geçebilirsin ya. Şimdilik pazartesi günü e, meyvelerini veriyor ya. Aha. Bazen tatsız tuzsuz da olabilir. Tabii meyveler zaman Meyve illa ya. güzel olacak diye bir şey yok evet. ya. Ayva da meyve. Sonuçta Ayla'nın da hakkını yemeyelim de iğde de meyve. Doğru. İğde'nin hakkını rahatlıkla yiyebiliriz sanki. Ee, o yüzden Pazartesi günü faire bir örnek olalım. Tamam. Ee, Pazartesi günü şöyle bir kalsın adam. Çünkü bu hafta sonu... Nasıl kalsın ofta? Şöyle. Şöyle kalsın. Bak. Falan olsun ve şöyle kalsın. Bak şu şekil. Ama bunu da mı hazırladın sen ya? Abi. <gülüyor> Abi bunu da... dinleyiciler yani nasıl kalsın dedikten... <gülüyor> Mesela hazırlanmış gülüş. Sen yaptıkça ben öksürecek gibi oluyorum ya. Öksürecek mi? Öksürecek, öksürecek nefesin kalmazsa bilmez. Bu evet. şu anda mı çıktı Oktay? Şu anda bu şu anda. Tabii Ver. ki doğaçlamalarla süsleme imkanım var programda. Çünkü ben cuma da yani, öksürüyordum ya. Evet. Şey demiş olabilir misin acaba? Bu nasıl olsa pazartesi de öksürür. O yüzden onu da olabilir misin? Tabii tabii. Yalnız bu arada ben konuşacağımı konuşamadım. Çok hazırlanmışım. Ee, önümüzdeki hafta daha az hazırlanmak üzerine söz veriyorum Zingarella'yı kulaklarımızın pası silinsin diye şu anda bekliyorum açıkçası Zingarella'yı geliyor sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Macera dolu bir pazartesi sabahı sevgili salatseverler Skatecrow'u dinledik Alex ve Sierra'dan Modern Sabahlar'da gündeme bakmaya devam ediyoruz Buyursunlar efendim Gündeme bakıyoruz ee, Öncelikle e, Fahir için bir kere daha bugün yayınımızda olmadığını Hatırlatalım Hatırlatalım Neden susuyor? Her konuşanı kabul mü ediyor falan gibi şeyler olmasın? Hayır e, Yalnız ben biraz endişelendim Ege Aynen ben de e, Neden? Sen neden endişelendin? Çünkü abi İngiltere ile ilgili bir haber çıktı Evet Biliyorsun 3 haftadır 4 haftadır Fahir'in şey sorusu vardı bize e, Sizce ben Yunan'a benziyor muyum falan filan diye bir şeyi vardı Sizce ben Yunan bir Yunan'a benziyor muyum falan. Bizim anlamlandıramadığımız ya. bir sorusu var. Sus, Aranızda yani. konuşmuşsunuz onu hep. Sana sormadı mı hiç? Hiç bana hiç sormadı onu. Abi ya dinlemiyorsun sen Fahir'i. Ya, ya abi, falan dinlemek diyorsun, bir biliyorsun. Şey Bazen çok şeyde kaybettirmiyor insana. Yani mesela... Göğüs kırıklarımı aldım nasıl olmuş diye gömleğini açtım. Sen dinliyor musun her seferinde? Bana galiba siz onu aranızda konuşuyorsunuz. Bana hiç öyle bana hiç sor, öyle soru sorma abi. Demek ki adam ikili bir hayat yaşıyor. Sana başka şey soruyor bana başka şey soruyor. İki İngilizler buna subliminal hayat diyor. <gülüyor> Hayır, öyle bir şey Hayırdır. demiyorlar sevgili dinleyiciler. <gülüyor> evet öyle. Diyor ne ona. dedin abi dinleyicilerimize? <gülüyor> <gülüyor> ne dedim? Eee neymiş mesela? E, Valla İngiltere'de bir açık arttırma e, yapıldı. Tamam. E, İngiltere e, kraliçelerinden e, Victoria. Hangisi ama kaçıncısı? E, tahmin ediyorum yani burada şey verilmiş, tarih verilmiş 1837-1901 diye. E, yani bundan önceki galiba... ikinci Victoria galiba işte. Son kraliçe olabilir. Tamam. Diğerleri kral değil mi? Yani bu e, Elizabeth'in şu andaki kraliçenin... Nesi oluyor? Dedesinin büyük, büyük, hamması. Ham, hamması oluyor. Ne oldu abi niye bozuldu? Hamma <gülüyor> Yok, şey deyince bozuldu galiba biraz. Royal hammadan bahsediyorsun. Tabii, tabii canım Royal. Bir ham. de Royal bibiler vardı. <gülüyor> onu bilmiyorum o ne? Royal bibi halası işte. Ha öyle mi? Hı hı. Ya o konu biraz karışık ya bir, bir Royal olunca yine bizim bildiğimiz gibi mi oluyor? Onu tam bilmiyorum. Sorabiliriz onu. Tabii fayre. ki sorabiliriz. Çünkü e, ben oralarda olduğunu düşünüyorum. Fairin Kralçe Victoria'nın Paçalı Don'u Victoria en parlak dönemin yaşatan Victoria değil mi? E tabi şöyle bir bakıyorum 1837'den 1901'e kadar. Tabii canım çok Kralante yani gibi bir insan Yani 70 seneye yakın bir e, şeyi var kendisinde. Resmi hüküm, var, hükmü var, e, Hüküm sürdü bu süreler arasında. E, yalnız Paçalı Don'u bir kalmış. Onu o dönem Paçalı Donla mı takılmış? Tabii o dönem zaten şey biliyorsun. Rahat. Donlar hep başalı. Tabii, hem, hem rahat hem Tabii. E, konforlu anladığım kadarıyla. E, biraz da e, estetik de bulunuyor olabilir o dönemde. E, İngiltere'de açık arttırmada e, satılmış. Nasıl için donu satacak birinin eline geçiyor ya? kralın herhalde sarayı satmıyor. Eski donlarımızı da müzayedeye çıkaralım demiyorlardır. Vallahi bir şekilde zaten... kraliçenin de onu birinin bir müzecinin bir şeyin veya koleksiyoncunun eline geçmiş oluyor. Tabii canım işte onu söylüyorum yani e, kraliyetle yani... ilgili hatıra eşyaları toplayan. Çünkü biliyorsun yani e, bizim kraliçeye bağlılığımız nettir. Fahir'in bir adım ötededir. Doğru. Yani onun için şey demiş yani kraliyetle ilgili hatıra eşyaları toplayan bir Yunan'ın satın aldığı bildirildi diye. isminin açıklanmasını istemeyen bir Yunan almış. Ben ondan birleştirdim o ben Yunan'a benziyor muyum falan filan tam diye. faillik yatırım bir de yani bir de yatırım diye gitti. Nereye gidiyorsun dedik abi yatırım işlerimle ilgili sizi de ilgilendiriyor uzun kol bizden olsun falan satan mı Yunan alan mı? alan Yunan canım. Satan şey işte eee kraliyet ailesinden galiba satışı yapan. Kraliyet ailesinin utancı o zaman o bilmiyorum ki utanılacak bir şey de var mı? bana toprak ki. vermediniz bana unvan vermediniz ben de donlarınızı satacağım. Zaman, işte kraliyet ailesi, birinin birine evine yatmaya gitmiştir. Ondan sonra, ay sizin paçalı don kaldı. Tamam ben onu temizleyip ütüleyip getireceğim falan diye hop koleksiyonu. Paçalı donla şık bir e, kombin mi tuvalet arasında bir fark var mı açıkarttırmada? Yani tabi sahibi Bunu tabii önemli. Bunu tabi olmak lazım. Yani hani böyle sahibi aslında... önemli ya. E? zaten giymeyeceksin bir yerde sergileyeceksin. hadi don bir de biraz da şey ya esprili falan bir şey bence ee, hiç farkı yoktur. Hiç i̇şte yani. farkı yok o zaman niye yani tuvaletini veya işte ne bileyim ee, tokasını satmaktan toka yine aksesuar hadi biraz bir farkı olabilir de iki kıyafet arasında hiç fark yok paçalı, don, paçalı donun da ben bir şey olduğunu düşünüyorum yani bir estetik bir işte ne bileyim birinin ya. eline donunun geçmesi bir şeylerin ee, konuşulmasına neden olabilir ne oldu hoca orada donunu çıkardı da oradan mı eline geçti nerede çıkardı kraliçe donunu nerede çıkarıyordu diye şimdi bu İngiliz tarihçileri bunları konuşuyorlar e kıyafet de öyle ol olmaz mı kraliçe donları bir de hepsi demirbaşa kayıtlı işte aynı şekilde hangi ka kaç numarası falan var mı onun 57 numaralı don Vallahi buraya bir fotoğraf koymuşlar ama yani. o don mu onu da bilmiyoruz o don mu yani. Ondan yani, ondan böyle, da tamam paçalı yani, ama ondan emin değiliz bunu insan fotoğrafını çekecekse bir asar en azından bir Mandallı bir şekilde görmemiz Hayır, lazım. Hayır bir de böyle yani bazı böyle tarihi kıyafetlere bir şey yapılmış yani. Balmumu heykele giydiriyorlar. Bu heykele donu giydirip üstüne bir de kıyafet giydirilince don görünmez. Bu sefer donla heykel yapacaklar demek ki. Hiç anlamsız bir şey. Yani meraklısı vardır onun da elbette Bilmiyorum, ama var mıdır yani 13300 liraya alıcı bulmuş. Biraz da düşük yani. Fiyatı da bana düşük geldi ne yalan söyleyeyim. Yani açık evet, biraz düşükmüş ya. <gülüyor> 13300 liraya açık alıcı bulmuş. Acaba hiç dokunulmadı mı ona? Yarın öbür gün DNA testi yapılır üstünde falan filan Ona ait olduğu anlaşılsın diye Leş gibi bir don mu duruyor acaba orada Vallahi ben de şey geldi aklıma seni nasıl yani böyle bir Yalan dolan gibi geliyor bana da bir sahte don gibi geldi Sahte yani, don vakası Sahte don yani bu kadar gazetelere falan Düştüğüne göre çünkü böyle bir don olsa e, Vermezler o donu Yani o Yunan Bir Yunan girişimci diye meraklı olan Yunan girişimci Nesine meraklı olduğunu yani Neymiş İngiltere krallığı ile ilgili hatıra eşyalarında meraklıyım demiş. Gel git böyle bir kılıç almaya çalış, değil mi? Herini evet. al. Ondan sonra. Ha bir sürü şey var. Kupa al ya. Çay fincanı al. Fincan al. al. Madem krallığı. Don, tarihin... don don çıktı. Yok efendim. Kupa satıldı da biz mi almadık? Aslında paçalı Şu bak. anda piyasada da kalmadı ya. Belki adam sadece giymek için almıştır. Çünkü bir kere İngiliz kumaşı diye bir şey var dünyada kalitesi efendim dayanıklılığı bilinen evet e, kraliçe donu da en kaliteli dönemin en kaliteli yerli kumaşından yapılır benim bildiğim en iyi yerli don mu diyorsun evet yani, yani o adam onu o, bir 100 yıl daha rahat giyer evde evde yani esopan gibi giyiyorum diye vallahi o zaman da pahalı almış o zaman da tabii yani kullanmak çok, için pahalı çok özür diyorum şu anda iki dakika önce söylediğim şeyleri tamamen taban tabana Zıt, bir şey söylüyormuş gibi. Ama devamlı yani. şu anda stüdyoya bir bilgi akışı var. Yani o yüzden... Yani, <gülüyor> yani eğer giymek için aldıysa bu don pahalı. Yok eğer kraliyet ailesinden bir anı olarak, hatıra olarak, hatıra olarak aldıysa o zaman da biraz ucuza al. Bir de şimdi bu koleksiyon tamam ileride pa para eder de ne zaman? Şimdi bu sene aldı ya bunu. Evet. Seneye satamaz ki. Gene bir 30 sene falan beklemek lazım. Daha Charles şeye geçecek de tahta geçecek de... O da... Ondan sonra ondan sonra bu da sonra hammanın donuydu gidecek da. diye gidecek yani. Bu da senin işte anne dedenin onun büyük babasının hammasının donuydu falan diye. Oho! Çok çok uzun yani. Ben onu yatırım için alındığını da düşünmüyorum. O yani şey gibi bu sonra çok para edecek diye alındığını da düşünmüyorum. Meraklı. Meraklı demek Adam, adam. meraklı. Müze yapsa belki öyle bir şey yapacak yakında. Kim bilir ne pislikler var başka bu koleksiyonda. Ya var Yani sonuç olarak alan razı, satan razı. Hayırlı olsun diyoruz. Size ne oluyor? Güle güle kullansın. Tam anlayabilmiş değilim. Güle güle kullansın, ister giysin, ister keyfini sürsün. Ee, para hesaba yatmış. Heh. Öyle o, yani bizi ilgilendiren 13.300 lira o hesaba yatmış. Halire bir de. Tabi yani liraya çevriliyor işte canım. Hmm. Yani. Az az 4000 şey yani. pound falan. Ha, o kadar bile iyi bir don için biraz fazla. O kadar bile değil yani. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve e, e, şöyle bir hızlıca bakıyoruz dilerseniz. Şimdi birden buyurun TİNÇ'e de... <gülüyor> e, Hani hazırlıklarım vardı ben de o hazırlıklar yüzünden çok rahat bir şekilde geldim stüdyoya. Ya şimdi e, saatler e, bir saat ileri alındığı için geri e, resmen e, hazırlanamadık. <gülüyor> saatler geri alındı. Nasıl? Geri aldık işte mesela şu anda 9 ya. Yok, Aslında yok abi ileri Aslında... alındı. İleri alındığı için, çünkü e, espri orada bak sen onu anlamadım. İleri alındığı için saat hızlı geçti, tam o saatte tamam hazırlanacaktım. işte geri alındı. Nasıl? Sen hazırlığını ileriye göre mi yaptın? Yok, yani espriyi ileriye göre. İşte sen şey... hazırlık yapmışsın ama ilk önce bazı şeyleri de. Geri mi alındı saatte? Evet. Hadi ya. Aha, şu anda mesela benim aslında şu bizim anda... program bitmişti. Benim şu anda bütün hazırlıklarım... Evet Oktay ben Resmen de... su, yani... Kadık oldu diyebilir miyiz yani? Ben de gıcıklıktan yapmıyorum hani sen hazırlanmışsın ben hazırlanmamışım. Sen biraz kıskançlıkla beraber bunu söylüyorsun Ama gibi geliyor. Ama bir hazırlıkta yapılacaksa düzgün bilgi üstünden yapılması lazım. Şu anda çünkü stüdyoya veri akıyor ve ee, senin... Sen emin misin? Ben eminim ya çok rahat. Mesela ben bu sabah çok tatlı uyandım. Ee, ne bakıyorsun bilgisayardan mı bakıyorsun? Ee, yok efendim. Ee, evet efendim. Evet <gülüyor> efendim. Ben Twitter'la konuşuyorum. Yok. Neslihan Hanım demiş ki 1837-1901 doğum ve ölüm tarihi olmasın demiş. Ee, o da mantıklı. Evet doğru. Bence de öyle. Hiç buna da hazırlanmamışsın. Orada da gazetenin şeyi olduk. Doğru diyorsunuz Neslihan Hanım. Teşekkür ederiz. Okta hiç hazırlanmamışsın. O ortaya çıktı ya programı. Berna Hanım demiş ki 12 yaş gençleştiren parfümün tahtını sallayacak gibi bu kraliçenin dolu demiş. Aha bu da hazırlıksızlığımızın bir şey Abi hazırlandığımız hafta böyle oldu ya. Ne oldu? Alt üst oldu. 12 değil, 18 olacaktı <gülüyor> <Ben> sizi <gülüyor> bu aciz durumumda düzeltmek istemem ama yani 18'e gençleştiren parfüm olacaktı. Ama olsun. Dediğiniz şey anlaşıldı. O zaman istersen şey yapalım. Saatlerin kiralandığına sen eminsen. Emin misin? İstersen onunla ilgili konuşalım. Onunla ilgili bir hazırlık yapalım. O zaman şu ee, aralar dünyanın en güzel şarkısı olmaya aday. L.A. Air ile devam edelim. Comeback radyonuzda. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Gerçekten de öyle sevgili dinleyiciler. Pepper Jam gurme pizörü Modern Sabahlar devam ediyor. 8.51 saatimiz pazartesi sabahında. Buyursunlar Oktay Bey. Çok teşekkür ederim. E, nihayet e, tangoya da bir... Dur dendi artık. Evet hakikaten Biliyorsun. tango çünkü artık önü alınamaz bir şekilde ee, coşup gitmişti. Coşup gitmişti. Sokaktan adamları çeviriyorlardı beyefendi gelinin sizi tango'nun ateşiyle buluşturalım falan diye. Aman efendim istemem falan demeden herkesi pistte hop tango den diye dans ettiriyorlardı ve sonra o adamları bir köşe atıyorlardı doktor masum tangoçları. Bu kadar seri anlatabileceğini ben bile hani durursun şey yaparsın. Benin geldi ya. Tebrik ederim seni. Ee, Adana'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Tango Festivali ee, Uslu Adana platformu Uslu Adana Tam olarak ha, Uslu Adana mı yoksa ne, ne bu bilmiyorum ama tarafından Zina Festivali ilan edildi hı hı. Ee, ondan sonra sosyal medya üzerinden örgütlenen ve kimlerden oluştuğu tam olarak bilinmeyen platform e, en son yayınladığı e, bir takım bildirdi. meraklı adamlardan oluştuğu belli canım artık festivalin halka açık yapılmasının engellenmesini istedi ee, ondan sonra İskiye ve Adana Büyükşehir de desteğinizi çekin çağrısı yaptı ve ayakta yapılan bu resmen demiş ayakta açıkta yapılan zinadır denmiş yani ne zaman bildiride ee, doğru. <gülüyor> Nihayet daha ne olsun yani Nihayet. sadece tango mu bu? Hayır bütün danslardı bütün danslardı da öyle tabi cha diye bir şey var mesela Oo. tam şey ya horon mesela Art, tango, tango yanında artık şey kalıyor onun. Bir şey diyeceğim. Horonla ilgili kadınla erkek aynı anda horon tepemez diye bir müftü bir açıklama yapmıştı, değil mi? Daha yeni Yani hiç şaşırır mıyız buna? Hayır. Ama yapılmasa da hatırlatıyoruz A bu tip bir açıklamayı Çok horon Bekliyoruz meraklısı efendim. olmadığımdan şey yazılmadı aklıma ama Hiç şaşırmayacağım bir şey. Kadın Samsung erken, ayrı ayrı. Samsun müftüsü mü öyle bir e, net bir açıklama var canım. Ben hatırlıyorum. Yakın zamanda ya bir ay içinde. Bayağı normal. Yani kadın e, erkek aynı anda aynı yerde e, Horon tepemizi bu onun e, sivil toplum kuruluşu tabii. tarafından yapılmış e, açıklaması diyoruz ve e, geçiyoruz e, isterseniz seks diyoruz biraz da tabii ki elbette evet. çok uygun olacağını düşünüyorum ben bu haberden sonra e, önemli karşılaşma ve yarışlardan önce sporcular için önemli ha, öyle karşılaşma bir diyorlar şey diyorlar değil mi yasaklıyorlar falan önce seks yapmanın sporcuların performansını düşürdüğü hani diye bir tez vardı ya. Hı -hı. O tamamen yalanmış. E, yalan bana da psikolojik olarak da tam tersi geliyor. Adamın aklı başka şeyle meşgul olabilir. Maç sırasında mı? Maç ya sırasında, da maç... müsabakalar, neyse artık yani. Şey bile olabilir yani. Bir an evvel bitirelim de artık yasak bitsin falan diye düşünüyordu olabilir yani. Tamam. Yalandan öyle bir koşma, yalandan bir işte topa vurma falan. Aklı sürekli orada olacaksa. Aklı orada olabilir. Genç adamlardan şey bahsediyoruz yani. Falan. Vallahi Avustralya'daki bilim insanları e, araştırma yapmışlar seks gibi zorlayıcı olmayan e, fiziksel aktivitelerin ya bunu e, yasaklayan adam artık neti performanslar hayal ediyor kafasında motivasyondan yani motivasyon öyle bir motivasyonun belki etkisi olabilir yani. Vallahi bilmiyorum eğer kazanırsanız yani. size izin coşunu eğlenin. Motivasyon falan diye açıklamamış bilim insanları. Tam tersine fiziksel performansını olumsuz değil. Bilekiz olumlu etkiliyor efendim can ya, tabii ya. Antrenman böyle... gibi düşün. Saatlerce şey değil ki bu. Yani Güreşten önce bir de akşam evde güreşirse o zaman minderde 2.80 yatar falan demiyorlardır. Böyle akılla gelmiş ilk şeylerden. Bir mahrumiyet olsun adama da. Asılsın diye mi düşünüyorlar acaba? Onu nasıl araştırdılar? Ne yaptılar? Onu ben merak ettim doğrusu çünkü bu yani her şeyi böyle kağıt üzerinde yapmıyor değil mi bilimsel böyle bir deneyler falan, e, falan laboratuvarlar işte şey yapıyorlar ya performans testleri yapıyorlar ondan sonra yoğuşmadan önce bu, bu gece testi... serbestsiniz yarın bir şey yapın bir tutun kendiniz öyle gelin bir test daha yapalım falan diye arada bir nasıl diyorlar önemli bir fark var mı diye bakıyorlar şeylere. Mesela orada hani istatistiksel bir anlamı var mı? Bir şeyler yaptın mı yoksa hani tuttun mu kendine? Bir şeyler yapmadığı halde yaptım diyen bir takım adamlar var. O yalancılar da var. Mesela, yalancı, sırf hava Oho, neler için, yaptık neler diye. Onlar da plasebo grubuna mı giriyorlar? Plasebo grubunda araştırmada. <gülüyor> onlar yapmış gibi olmanın bile bir olumlu etkisi olduğunu ortaya koymuş bilim insanları. Onun havasını atmanın bile şeyi vardır. Tabii havaya girmesi açısından psikolojik psikolojik bir desteği varmış. Böyle bir şey ee, başta sporcular olmak üzere bilim dünyasında çığır açan bu araştırmaya katkısı olan herkese teşekkür ederiz. Biz de sana teşekkür ederiz Oktay Demirci. Bütün sporcuların üstünden bir yük kaldırdın yani. Hepsi rahatlamıştır şu anda. Profesyonel sporculuk çünkü çok büyük bir mahrumiyetle beraber geliyordu. Şu anda evet rahatlandı. Herkes rahatladı yani. Oktay Bey bu saatin sonunda şöyle güzel bir şarkı dinleyelim mi senin istediğin zingarellayı? Gerçekten Zigarella mı dinliyoruz? Supergrass'tan dinliyoruz. Çok Moving. Güzel olur ya. İşte bu ya. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Oktay Demirci ile karşınızdayız bu sefer. 9.09 saatimiz. Yani şöyle saate baktığınızda 09.09 .09 göreceksiniz. Bu da 35.000 yılda bir olan bir şey. İsterseniz bir e, selfie çekiniz. Bu tam bu dakika itibariyle mi? Aha. Yani bir dakika içinde çeksin. Ya, ya da dijital saatse ayarlasınlar. Sen evdeki bütün saatleri ayarladım mı? Evdeki bütün saatleri ayarladım. Arabanın saati kaldı bir tek. Zor değil ki o. Ama en çok üşenilen saatlerden evet bir tanesi. Evet ya çok üşeniyor. Menü yani. bir de geçen... Menüye basmak. <gülüyor> daha daha 3-4 hafta önce düzelttim biliyor musun? Ha, dakikası mı kaymış? Yani hiç hayır canım dakikası kayma değil. Saati bir saat ileri alma. Oo, çok yanlış zamanda keşke yaptım. Keşke 3 hafta ben. daha bekleyin. Evet, yani. işte haberim yoktu ki ben 3-4 hafta sonra şey alınacağından geriye. Bu, Boşu boşuna şey yaptım yani. Çok çok üzüldüm arabaya binince. Saatler alındığında. Hı -hı. Bunu sohbeti ne kadar sürüyordu? Üzdün çünkü bayağı <gülüyor> evde bürgeyle konuştuk. Çocuklar şimdi aslında tabii ki geliydi tabii ki falan diye konuştuk. Ya orada belli başlıklar var abi. Hı -hı. O başlıkları tamamlamak zorundasın. Yemek Mesela, saatiyle ilgili başladık. Ben tabii çocukla yerde nasıl konuşuyor ebeveynler onu tam bilemiyorum o konuda Çocuk duyuşu olarak bir fikrim var yani çocuğun duyması <gülüyor> açısından ama yani ben daha çok arkadaşlar arasında. <gülüyor> Mesela bir tanesi şey onu konuştunuz mu daha mı az uyuyacağız daha mı çok? Yok o bizim hep uykumuz zaten az olduğu için hiç çok konuşulmadı. O zaman siz hakkını vererek konuşmamışsınız daha birinci dakikadan itibaren. Uzun uzun. Ben o zaman bugün yengene bir alayım <gülüyor> bu konuları konuşmak için bir yerlere giderim. İkincisi yani esprili mi konuştunuz yoksa genel tespitli mi? Tespitli konuştuk. Tespitli konuştursanız eğer esprili... Ben veriyorum çocukların çorbasını çünkü aslında şu anda saat 12 falan gibi şeyler oldu. Yani gülümseme oldu mu sonunda yoksa... illa olması lazım mı ya? Bu... Hayır, o zaman Hayır çünkü bir takım gerçekler üstünden konuşuyoruz Sen tespitli diyorsun o esprili olmuş olur. yani Bir şeyin sonunda gülümseme olunca esprili <gülüyor> mi oluyor? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben şeyi fark ettim. Ee, teknik terimlerde yanlış şeyler konuşuyoruz. Konuşuyoruz bir Boş de. konuşmayalım diye baştan söyleyeyim. Yani benim e, kullandığım terimlerin hepsi literatürdeki terimler. Tamam. Yani sen okudun mu bilmiyorum bu şeyleri ama... Ee, Yok ben hayatı biraz öyle eğitimsiz yaşıyorum yani. Sen bunları tabii hepsini çalış şey yaptın. Şimdi bir şeyin sonunda gülümsediğin zaman esprili mi oluyor? Yani kimin gülümsediğine bağlı. Yani mesela lafa eden olarak sen mi gülümsüyorsun? Evet. O da, o da bu tamam, önemli bir şey. ben gülümsüyorum. Bazen gülümsüyorum çünkü. Sen gülümsüyorsan e, şaka niyetli hmm. şey oluyor. Ama hiç gülümsemezsen mesela tespitli. tespitli Peki sevecen yani. gülümseme olsa? Lafı Sadece, eden olarak mı? Evet sıcak bir insan olduğumu... Göstermek için Nasılsınız <gülüyor> Mesela O zaten ikisine de girmez o Girmez mi o Yok. ne, ne o, o sıcaklık mı Diyaloglu Okta çok şey varmış ya sen bana bunları hiç <gülüyor> anlatmıyorsun. <gülüyor> sana daha önce hiç, kuzu gibi yaşıyorum hayatı. Hiç konuşulmadı, ya. hiç çevrende kimse anlatmadı mı bunları ya? Yo bu hiç anlatmıyorlar neherler. Ben de diyorum, yani herkese aynı davranıyorum. Bazen ters yapıyor, bazen niye düzgün oluyor falan diye neden çıkamıyor. Bildiğim ben sana bir şey söyleyeyim yani e, şimdi en başlarda sana zor gelecek tabii ama ondan sonra bunları hiç düşünmeden yapıyorsun. Yani bu bisiklete binmek gibi bir şey. <Gülüyor> yani hani ilk başta. de düşünmeden biniyoruz. Başlarda Bilmiyorum. şey yapıyorsun <gülüyor> Nasıl anlamadım ben onu Başlarda böyle hani el ayak koordinasyonunu Düşünüyorsun şey tamam. yapıyorsun falan, <gülüyor> evet, falan. Yani. Ya da araba kullanmak Sonra hani böyle otomatiği alıyorsun ya Hı -hı. Yani Bunlar da öyle yani benim şimdi şu edeceğim laf Acaba tespitliye mi girer espriliye mi girer Veya işte diyalogluya mı girer tespitliye mi girer? Falan gibi düşünmeden konuşuyorsun. Ben şimdi yine en baştan bir şey soracağım. lazım. Sor tabi. Ee, bunlardan biri diğerinden daha iyi diye bir şey yok değil i̇yi, mi? Iyi, i̇yi diye bir şey yok. Yani i̇yi bazen bir şey yok. İyi, bazen kötü. tespitli konuşmam lazım. Tabii abi yani. Tespitli o, konuşmam lazım. Onu kim ne diyebilir sana ya? Kimsenin ağzını açıp bir şey demeye hakkı yok. Ha mesela ama şöyle bir şey olabilir. Mesela sana çok yakın birisi hı hı. karşında. Senden Tespitli konuşmalı bekliyor. Sen esprili konuşuyorsun. Heh. O zaman can can sıkıntısından dolayı mesela sana laf sokmalı konuşur. Anladın mı? Onu mi? biliyorum. Tespitlinin alt başlığıdır o. Tespitliye girer ama. Çünkü senden bir şey beklemiyor. O da Esprili de değil. Tabii. Tespit yapıyor seninle ilgili. Ne kadar sıkıcısın falan diye. Sen orada bir espri yapsan Ama bana kalır. herkes tespit sana... yapıyor anladın. <gülüyor> Günlük hayatta. Hep bana tespitle geliyor. Mesela ben işte kızların çorbasını veriyorum. Saat artık 12. Onun sonunda güldün mü gülmedin mi sen? Gülmedim Tespikten Gülmediysen oldu. çorbayı da vermek zorundasın Verdim zaten çorbayı verdim. O zaman doğru yapmışsın abi Yani Sorun yok ama mesela çorbayı vermesen evet. O zaman Esprili, Hem de, esprili de değil Söylediğin şey <gülüyor> <gülüyor> Niyet olarak da esprili değil E sonunda da gülümsememişsin E çorbayı da vermemişsin O zaman madem çorbayı vermiyorsun Neyin tespitini yapıyorsun oluyor değil mi Diyaloglu soru Bir de mesela diyalog, diyaloglu gibi konuşup Tepki şeyi var sorusu var. Mesela benim demin yaptığım. E çorbayı da vermemişsin. Kaşlar mı? Mesela kaşlar Keşke buradasın. Fahir olsaydı burada. Şimdi sen <gülüyor> de kaşlarını kaldırıyorsun mesela ama. Bu konuda çok iyidir. Yani kaşları kaldırır. Bir ben bir yani şey o zaman, zaman anladığım kadarıyla bir hata yapmışım yani. Bu benden de kaynaklanmıyor. Saatlerin zaten ben bu tespit midir, espri midir onu kafamda oturtamamışım. Bir de saatleri... A iyice şey yaptılar beni. Evet ya tam anladığım kadarıyla yani ben çok şey yapamadım sizin, senin ne yaşadığını anlayamadım ama tam hakkını verememişsin gibi geldi bana. Ben bir iki ee, gün daha o zaman bu saatlerle ilgili konuşayım. Tabii. hatırlarsan bundan e, bir sene önce üç gün sonra bunun esprisi yapılmıştı. Geç kalan bir adam. Hmm, doğru, çevremizde evet, olan bir doğru. adam. E, geç kalan. Abi saatimi ile almayı unutmuşum diyerek saçma sapan hazırlıksız <gülüyor> hazırlanılmadan bir lafla gelmişti yani. O tespit miydi mesela? O tespitti. Sonunda gülmemişti çünkü. Şimdi hatırlıyorum Doğru. o anı tekrar. Biz arkasından işledim. gülünce biz mi tespit yapmış oluyoruz? Hayır. Tabii. Tamam, tamamen Hayır. Hayır. Sen Hayır. Biz tespit yapmış olduk. Laf sokmalı tespite arkasından yaptığın zaman tıslamalı gülüş. Laf sokmalı tespite <gülüyor> tıslamalı gülüş eşlik eder. Diye bir laf vardır. Onu da mı bilmiyorsun? Ya, Anadolu lafı ya. Yani onu da bilmiyorsun ya? Laf sokmalı gülüşe tıslamalı ne? Laf sokmalı, tespite tıslamalı, gülüş eşlik eder. Eşlik eder. İngilizceden tamam. çeviridir. Burak Bey teşekkür ederiz. Ee, göndermiş bize. Ee, üşenliğim için 35 bin yılda olan bir şeyi gördüm demiş. Ee, 10, 10, saat, saniyede 27. Hmm. Saati 1 e, saat. Ileri bu anda. Şu an tespit mi yapıyoruz bilmiyorum ama <gülüyor> ben biraz güleceğim çünkü... <gülüyor> Saat onda göndermiş bunu aslında dokuz onda 10, göndermiş 910 geçe göndermişti. Ha 910 mu 10 geçmiş? Tabii canım Üşenmiş işte arabanın saati göndermemiş <gülüyor> şeyi geri almamış o yüzden e, şey olur tespitli tespitli tweeti için teşekkür ediyoruz Burak Bey <gülüyor> Burak Bey bildiğimize e. bakmayın e, tespit bu, e, bu espil değil espil değil e, başka bir şey oldu o şey açıklaması onlandır mesela benim aklıma başka bir şey geldi ondan gülüyorum yani bir tespitmiyorum <gülüyor> hayır tamamen tespit esprili değil istersen <gülüyor> bunu küçük bir kitap haline getirelim valla kitap değil bana örneklerle falan örneklerle çünkü. ha yani Tabii. bir de bana şey yap şimdi git mesela de bugün olmaz artık da her gün mesela şey yap git de mesela fare tespitli bir şey söyle Git Faire, esprili bir şey söyle. Gittimim de geldiğim istersen orada da hata çünkü ben de olmak isterim. Sonra sen çünkü yalan yanlış anlatabilirsin. Tamam. Ya yani öyle. Sonra... Faire yanına gideyim, geldiğim sana. Senin Geldi. da karıştırmak istemiyorum. Önceden ama. o zaman söyle. Ama geldiğimde ne yapacağımı söyle, bana. canım <gülüyor> o kadar da değil. Sen kendini şey yap artık. O kadar şey yaparsan ya bu kadar konuştuk yani. O kadarını yaparsın, değil mi? Gele, gelebilirsin yani değil mi bizim yanımıza. <gülüyor> Geleceğim tabii canım. E, tespitimi yürüceğin yani. Şey Önceden gibi. sana söylerim tespitim şu olacak. Tamam. Sonunda güleyim mi gül miyim mi diye sen bana söylersin. Ben de 15-20 gün içinde insan ilişkilerinde bir numaraya çıkarım gibi geliyor. Bir de 33 bana. başlıkta toplanıyor aslında bu şeyler. Ben sadece sana üçünü şu an, bugün söyledim. 33 il iletişim de 33 tavır diye bir şey mi var? Yaklaşım. Yaklaşım. Hı hı. Ben ama zaten bir iki tanesinde ustalaşsan iletişimini sürdüremez misin insanlarla? Şu anda da sürdürürsün de yani şu anda gibi sürdürürsün. Amatörle sürdürür. yani, Şu andaki gibi sürdürürsün. Yani. Hı hı. O yüzden ben bunu e, küçük bir kitapçık olarak kitapçık iyi bir fikir. Veya kitap ayrıcı. Mesela her bir yaklaşımı bir kitap ayrıcına sığacak şekilde örneklerle falan. O nasıl? O da güzel fikir. O da tespit olur. <gülüyor> Yanlış mı olur? <gülüyor> ne yaptım şu anda? Tıslamalı gülüş yaptın. Yani ne oldu? Arkamdan tespit yapmış onu. <gülüyor> Doğru mu? Doğru mu anladım? Hadi yani bakalım. Sen şu anda başka bir şey mi biliyorsun? <gülüyor> ben şu anda başka bir şey biliyorum abi. Yani senin yaptığın tespitte ama benim senin öncesinde yaptım, senin önceden yaptım neydi? Tespitte hata almaz. Tıslamalı, Tıslamalı gülüş. Şey Mesela bu neydi? Esprili. Hayır gülmedin sonunda. T tespit oldu. Tespit <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oldu. Halbuki gülsen ne kadar komik. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Espriler, şakalar, sevgili dinleyiciler <gülüyor> Espri olsun diye güldüm sonunda Yoksa sadece tespit olacaktım Tabii canım çok güzel oldu de... Hızlı da öğreniyorum Çok hızlı öğreniyorsun Bir de uygulama, uygulama da iyi senin Evet tabii Yani bir radyo çok büyük bir avantaj bu noktada <gülüyor> Rady... Radyoyu kastetmemiş değil de yani <gülüyor> Ne oldu? Az önce radyo büyük bir avantajı Tespit olarak değil, espri olarak kullandım. <gülüyor> Zor ama yani böyle her hamleyi düşünürsen, hani neyi neden yaptım falan diye. Bırak, biraz Maalesef. sal kendini. Zor, biraz sal rahat kendine ya. Biraz topla. hop Tamam, bu iyi abi. Bu şekilde, bu şekilde duruyorsun. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre ki zaman zaman yapılıyor bu araştırma. Her 75 yılda bir yapılan bir araştırma. Ee, popüler müziğin e, kariyer üzerine etkisi. Mesela Beatles. Çok iyi bir kariyerleri oldu popüler müzikle. Bayağı da zengin oldular benim bildiğim Söylüye kadar gitti. O Tabii, tip bir şey mi? Yani e, popüler müziği yapana da faydası oluyor. Müzik yani şey müzik dünyasındaki insanların eğer popüler işler yaparlarsa kariyerleri parlak mı oluyor? Kötü mü oluyor anlamda? Bu bunu da araştırmış patlıyorlarmış. Tamam. Yani, popüler müzikte başarılı olurlarsa e, bayağı yürüyor yani sanatçı. Oradan düşün. Aynı zamanda dinleyen de e, kariyer, kariyer kariyer açısından ne yapıyor? Patlıyor. Yani işlerini çok daha hızlı yapıyor. Ee, ondan sonra kariyer basamakları dediğimiz o basamakları hızla tırmanıyor. Koşa koşa. Ee, koşa koşa. Tır, ikişer üçer tırmanıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun adamım var bunun ya nasıl bu kadar hızlı şey yapıyor? Hiç ha, öyle bir şey yok, yok. Herkesin bildiği şarkıları o biraz daha çok dinliyor sadece. Çalışırken dinliyor ve de. He. Çalışırken dinliyor. Yani matematiksel işler yaparken mesela... Ee, dinlendiği zaman daha büyük etkisi oluyor. Ama öyle mesela... kıyıda köşede kalmış mesela caz. Ben caz dinlerim. Caz dinlerim diyenleri görüyoruz. Sefalet içinde sürünüyorlar. Yo, öyle değil mi? Öyle değil mi? Mesela klasik müzik. Mesela bir eser düşünüyorum. Mesela 9. senfoni. 9. senfoni. Mesela Beethoven'ın tabii ki pek çok 9. senfoni var ama hemen aklıma geliveren evet, tamam senfoni diye düşünürsem 9. senfoni. Kaç yıllarında mesela Allah o ne kadardı işte 1820'ler 20 tamam 20'lerin ler, 20 ortası falan olması tamam. lazım 1820'lerde 9. Senfoni'yi dinleyen de o dönem Popüler müzik dinlemiş olmuyor mu? Tabi canım Kuzum. Dinliyor ve ne oluyor? Kuzum dedi. Ee, ne oldu coştu gitti Hızla o da yükseliyor yani Caz'ı da mesela zamanında dinlediyse mesela Mesela New Orleans'ta dinledi. Mesela Adam. Aa, tam Aa, şey şimdi o zaman popüler değil Şimdi mesela öyle Fusion caz. Kimsenin bilmediği adam. Efendim de Afrika ritimlerini Brezilya ritimlerini de karıştırdı. İyi hayırlı olsun. Kimse duymadı. Orada sohbete de giremez. Giremez. orada üşyen konuşun mesela yatacağız kalkacağız onunla ilgili espri yapılıyor Efendim Arthur Rim. Ee yok. Devam yok. Yani. Yok dinlediniz devamı mi yok. onu? Ee, ben onu dinledim. Baya güzel. Dinlediniz mi? Dinleyemedik efendim. Biraz mırıldanır mısınız? Dinleyemedik efendim. Şimdi telefonlar da bir kolaylaştırdığı işe. Tabii hemen. telefonda varsa, bakın hemen dinleteyim o zaman. Yani popüler müziği biraz e, takip etmekte bu anlamda fayda var. Fayda var. E, özellikle çalışırken... Biz Türk popundan koptuk ya bu TRT işleri bittikten sonra. Yalnız Türk popundan da yani e, kopulmayacak gibi değil BG. Bu aralar kötü mü? Yani biraz şey gibi geldi bana. Niye ona. mesela? Uyduruk geldi yani o 90'ların o şey havaları yok. Yani 2000'lerin başında da vardı o hava. Yani e mesela bir ara... biraz bir şey oldu yani. Nedim Zeper diye bir adam dinliyorduk mesela. Çok alt şeyde hani kalıyorlar. Ayrılık olarak. şakası yok bunun falan gibi böyle bir şarkısı vardı. Evet tamam güzel müzik yapıyor. Nedim ara Zeper, ara dinliyorduk Nedim Zeper'i. Şimdi ben mesela Nedim Zeper ne yapıyor ne ediyor veya Nedim Zeper'in muadili başka bir sanatçı çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Hayır zaten Nedim Zeper'in başka şarkısını da bilmiyorum. Ayrıldık şakası yok bunun diye şarkısı vardı yani. Ne yok. kadar güzeldi. Güzel şarkıydı o. Tabii canım. Yani hala da güzel şarkıdır. Yani e, ama artık öyle bir şey yok. Ben yine ara sıra takip ediyorum. Yani pop listelerini falan Ben filanla, bayağı koptum valla. Yani, o yüzden zaten kariyerim durma noktasına geldi. Geçen bir ilerleme yok. Geçen haftalardan birinde hatırlarsın. ben bir gün radyoya geldiğimde... E, ...Ferda Anıl Yarkın'ın şarkısıyla girdim bağıra bağıra. Evet doğru hatırlıyorum Girdim. O gün sen coştun zaten. O gün kariyerin bayağı bir O şey neden? Olmuş. Neden öyle? Popüler bir şarkıydı çünkü. Pop müziğe tepkimi dile getirdim. Yani, He, daha doğrusu günümüzdeki pop... Folk... Çünkü 90'lardaki müzik de artık popüler müzik değil. Bitti doğru. gitti artık yani. Yok yok. Yok onun da popülenmiş. Işte Neden böyle bu durumdayız? Kariyer şey olarak yok takip edemiyoruz, dinleyemiyoruz doğru. çocuklar demiş. Doğru yani var. Yani O doğru. yüzden e, biraz da sanatçılara iş düşüyor burada. Yani ben mesela o kadar koptum ki Türk popundan. Sıla Neren sanatçının e, hem en hit şarkısını az çok biliyorum. Ne en hit şarkısı? Kafa Oraya Biz Buraya. Sevişmeden Tabii. uyumayalım diye da, bir şarkı var mesela. aklımda. mesela. Sevişmeden uyumayalımı sadece şey olarak biliyorum ben. Cümle Tem, olarak. Ben de temenni biliyorum. olarak biliyorum yani. Yani me meredisini bilmiyorum ama çok sevildiğini biliyorum şey oldu. Hadi bir sınav konserine gidelim deseler. Dede gibi kalacağım yani. Orada bu şeyi hatırlamıyor musun? Benim hayatımda bir dönüm noktasıdır. Hangisi? O. Otlu Kolejinden çocuklar geldi ya Fireball'ı istediler. Hepsi Pitbull hayranıymış. Evet. Biz pitbull'un ne olduğunu bilmiyoruz. Pitbull... Bence orada Lample çok güzel yaptık. Deep Purple çalmadık mı? Çaldık da çocukların suratındaki ifadeyi biliyorsun. Onlar Öğretmenler zaten... apar topar çıkardılar. Pitbull diye geldik. Onlar sen zaten stüdyodaydın Fahir'le. Ben e, o genç arkadaşlarımızı biraz radyo turu yaptırdık. Evet. Yaptırdım. Beraber gezdik daha doğrusu. 30-40 saniye kadar. E, sorular varsa dedim soruları alayım. Hiç ünlü geldi mi diye bir e, soru sordular bana. Aa, tabii Hı -hı. dedim buradan ünlü, ünlü çıkmaz <gülüyor> radyomuzdan diyerek bu güne kadar gelmiş olan ünlüleri saydım. Sayarken de şey endişesiyle saydım. Tanıyorlar ee, acaba? Evet tanıyorlar mı? Çünkü biraz hani yaş itibariyle Hı -hı. E, ne bileyim Zuhal Olcay'ı, Bülent gibi bilirler mi acaba diye de bir endişem de var. Bilmeyizlikleri ortaya çık Biliyor Hı -hı. musunuz diye sormadım tabii de başka dedim merak ettiğiniz bir şey var mı? Mesela ünlülerden Rıhan'la geldi mi dedi bir Hı -hı. kardeşimiz dedim yani Rihanna gelmiş gelabilir. olabilir. Yani. Onu da ben tanımıyorum çünkü belki geldiyse de ben bilmiyorum deseydin. Yani o Pitbull kadar aslında şeyi de takip ediyorlar. Yani genç arkadaşlarımız takip ediyor ama orada eksik olan biziz yani. Onu yani demeye çalışıyorum. Ben yani... neye üzüldüm? Güya radyoculuk yaptığımız için müzikle falan iç içeyiz diye zannediyoruz yok. ama bana haberimiz yok. Yok. Ben de gittim o gün Pitbull'u dinleyeyim dedim. Sanki bir tenekeye başka bir tenekeyle vurmuşlar gibi. Onu da looplamışlar eski bir şarkıdan da sample almışlar üstüne teneke bulmuşlar gibi ben, Bana da tenekeyi çiziyorlar gibi geliyor Yani acıklı ee, oldu Yalnız şunu bir kere daha söyleyelim bu araştırmanın sonucuna göre sonuçumuz şudur efendim Sanılanın aksine müzik dinlerken yapılan işler daha hatasız oluyormuş özellikle popüler müzik dinlerken Tabi zamanına göre popüler Yani şimdi Ama stüpta... şimdi biz mesela işimize hep müzik dinleyerek yapıyoruz çok hatalar oluyor yayında ama popüler müzik dinlemiyoruz biz abi. Ee doğru. Mesela şimdi sen koy altta Britney Spears Ups. Ay dedi gene. Onu konuşuyoruz. Olmaz ol. İşte. ol, ol olmaz. <gülüyor> Kırk konuşuyoruz ya, ya. artık. Olmaz. olmaz. Zamanının popüler müziği olması lazım. Doğru. Bu o şarkı çalarken. O şarkı çalarken mi? biz yayında hiç hata yapmıyorduk. Yine anlamadı. <gülüyor> Sevgili dizeleri anlamadı. İstersen şey yapalım abi. Şimdi mesela bugünün popüler müziği. Mesela bizim nedir listemizde bir numara olan şarkımız? Bir numara olan şarkımız yenilerden bir şey benim gözlerde şey olduğundan <gülüyor> Al <işte>. oradaki listeye <gülüyor> okumamın imkanı yok. Daha birinci dakikada göz gözlük takmadığı için Hı -hı. göremiyoruz. Ama Biz mesela... nasıl çıkabiliriz kariyer basamaklarını ya? Zor çıkarız. Zor çıkarız abi. Ama gözlük takmıyoruz. Senin bir taraftan da şöyle bir şey var. Hı -hı. Ee, mesela Cobra Starship diye dünyanın en güzel grup ismi var. Ben şarkısını hatırlamıyorum ama grubun ismi aklımda kalmış. Bir dinleyelim bakalım hata olacak mı? Dinleyelim mu? bakalım o sırada, o sırada bir iş yapalım. Bakalım hata yapacak mıyız? çok hata yapılacak gibi gelmedi yani. Bu şimdi birazdan davuluma bulur bir şeyler herhalde. Modern sabahlar. Boldan sabahlar. sabahlar. İletişim becerilerimiz üstüne uzun sohbetlerle dolu modern sabahların sonunda geldik sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Espri olsun, olmasın diye güldüm. Espri olsun diye. Senin çok şey oldu ya. Biraz da yüklendin abi. Hani böyle yoğun hızlandırılmış kurslar olur ya. Yani yani öyle öyle şey. çıkınca böyle bir şey olursun. Dört hani bir... kere gittim bugüne kadar. Ee, 4 kere gittim. Yani şey oluyorum. Kafa kafan karıştı gibi geldi de bilmiyorum ondan. Yani şey yaptım karıştı ya. Mı? Ee, bana şey gibi geldi. Ne? Bir bilgiyi hemen satıyorsun ya bazen öğrendiğini hemen 5 dakika önce öğrendiğini gidip bir yerde yıllardır bildiğin veya kendi uydurduğun bir şeymiş gibi satıyorsun. Valla biraz öyle geldi yani çok yakıştı mı? Şey bilmiyorum. gibi mi bu söylediğin yani bir arkadaşın kendi başına gelmiş bir olayı bir arkadaşın başına gelmiş gibi anlatmak mı? Şimdi gülmediğin için tespit yapmış oluyorsun. Öyle değil. Hayır, yok bu soru yani. Gerçekten. Soru mu bu? Hı -hı. Gülmedin. <gülüyor> tespit mi bu? Şu anda yaptım mı? Aha. Şu anda gülmediğine güldüğüm için Tespit oldu? Senin tespitine gülmüş oldum. Senin tespitine espriye çevirmiş oldum. Benimki neydi? Soru muydu? Sistem. Sistem. Ne inkar ne itiraf bu yalnızca tespit diyorsun evet. İşte diyorum ya. Kimsi yalnızca bir tespit bir algı. 33'te sadece üçünü konuştuk bugün. Ee, yarın yeni A kavramlar yeni olacak şeyleri. Ee, yalnız bir kişiye de ihtiyacımız var yarın. Onu Üç. da buluruz bir yerden. Nereden bulabiliriz? 3 kişi olmamız bir lazım. Bir dolu adam var ya. Koşa koşa gelirler yani. <Gülüyor> Hiç onu dert etme tamam. O zaman programımızı yavaş yavaş bitirelim Madem dedin sen popüler şarkılarla işler daha kolaylaşıyor evet, Ben öyleymiş. çok güzel bir şarkı buldum şimdi Herkesin neşesini yerine getirecek pazartesi sabahında Hadise mi? Haftanın başında en çok ihtiyaç duyduğumuz şey Casey and the Sunshine ha. Band ya, ya o ya hadise çünkü bir gün bir gün Basta mozzarella salsa E passione Allora Gerçek İtalyan pizzası Pepperjam Gourmet Pizza'da yenir. Pepperjam Gourmet Pizza Tavros alışveriş merkezinde. Buon appetito a tutti. Mua.